aydın Türkiye, Türkiye. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan günaydın Türkiye'den merhabalar. Program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Hayrettin Özdemir ve ben speakeriniz Mehmet Çelik Yay. Sağlık ve mutluluk diliyoruz sizlere. Bizler günaydın Türkiye ekibi olarak yeni günün bu en bereketli saatlerinde sizlere gönül köprüsüyle konuk olurken gönlü ve kulağı TRT Radyo 1 frekanslarında olan tüm dinleyenlerimize de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bu sabah yine birbirinden güzel müzik eserleri, özel bilgilendirmelerimiz ve pek kıymetli konuklarımızla bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Kimimiz yollarda, kimimiz sevdikleriyle birlikte bir kahvaltı sofrasında, kimimiz de işinin başında. Her nerede olursanız olun yeni gününüz umutla dolsun. Bugün programımıza Ömer San'ın söylediği Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar adlı Erzincan yöremize ait bir türküyle başladık. Şimdi de TRT radyo sanatçılarından Ali Osman Akkuş'un Bayati makamında seslendirdiği bir Türk sanat müziği dinletmek istiyoruz sizlere. Akıp gitti güzel günler bana sevdası kaldı. Akıp gitti güzel günler bana sevdası kaldı Akıp gitti güzel günler Bana sevdası kaldı Ne bülbüller öter ne bahçemde Kemde güllendi, Ne yazdan bir? Baharlar her kış Değerli dinleyenlerimiz tarımsal üretim devletimizin en önem verdiği konulardan biri ülkemizin her il ve ilçesinde tarım ve orman bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren il tarım ve orman müdürlüklerimiz bulunmakta. Bakanlık bu müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu kapsamdaki politikalarını sürdürüyor. İşte bakanlığa bağlı kuruluşlarımızdan biri de İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz biz de günaydın Türkiye ekibi olarak programımızın bu bölümünde İzmir'deki tarımsal faaliyetlerle çiftçilerimize yönelik proje ve destekleri konuşmak istedik. Konuyla ilgili olarak hattımızın diğer ucunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Mustafa Özen Bey bulunmakta. Mustafa Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Müdürüm sesimi alabiliyor musunuz? Tabii ki Mehmet Bey. Efendim sizi ve kurumunuzu kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki Mehmet Bey. Ben öncelikle iyi yanlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hayır. Bizleri dinleyen bütün üreticilerimize, başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler, bereketli ürünler diliyorum. Mustafa Özen ismi, İzmir İl Tarım Orman Müdürü olarak 2020'nin Ocak ayında atandım ve göreve başladım. İzmir Tarımı için elimizden gelen mücadeleyi gayreti yapmaya devam ediyoruz. Hı hı. İz, İzmir tarım anlamda gerçekten baktığımız zaman Bey, önemli bir kent, önemli bir şehir. Hatta İzmir'de şöyle bir söylem var. İzmir tarımın doğduğu şehir diye tanımları bu şekilde anlatılır. Evet dışarıdan baktığımız zaman biz İzmir'i hep turizmiyle veya başka yönleriyle tanıdık. O şekilde biliriz dışarıdan evet. bakınca. Ama içine girdiğimiz zaman gerçekten çok bereketli bir topraklarının olduğu, çok bilinçli üreticilerin olduğu, çok büyük bir üretim çeşitliliğinin olduğu ve gerçekten de üretim potansiyeli çok yüksek olan bir şehrimizdir. Evet. Peki şimdi İzmir ilimizde yetiştirilen ürünler hangileri özellikle katma değerli tarım ürünleriyle tıbbi e, aromatik bitkilerin üretiminde ne durumdayız? Aslında baktığımız zaman evet be, İzmir tarımın özellikle bitkisel üretimin çok büyük bir çeşitliliğine sahip. Neredeyse meyve ve sebzeden çiçeğe, et ve sütten balığa, organik üretimden sanayi bitkilerine kadar uzanan fakaten geniş bir yelpazede üretim yapılan bir ilimiz. Baktığımız zaman özellikle 3.6 milyon dönüm olan itkisel üretim alanı içerisinde 234 adet ürün grubu mevcuttur. Bu kadar büyük bir çeşitliliğe sahip. E şimdi boşuna dememişler tabii İzmir tarımın doğduğu topraklar diye. E tarımın doğduğu topraklarda da bu kadar çeşitliliğin olması ve bu zamana kadar bu dokunun kaybolmadan sürdürülmüş, korunmuş olması da ayrı bir şans. Evet, peki şimdi hep turizmle ön plana çıkıyor İzmir ama tabii bu tarım zenginliği de çok önemli bir cevher hem ülkemiz hem de bölge açısından bu ürünlerin yetiştirilmesinde tohumdan fidana ve hasat dönemine kadar çiftçilerimize bölgeniz özelinde ne gibi destek hibe ya da eğitimler veriliyor aslında şöyle Mehmet Bey biz 20 yıldır ülkenin genelinde tarımsal desteklemeler anlamında tarıma üretime, hayvansal üretime veya su ürünleri üretimine ciddi anlamda destekler veriyoruz. Destekleme politikamız var. Bunu İzmir ölçeğinde değerlendirdiğimiz zaman da son 20 yıl içerisinde İzmir geneline baktığımız zaman 4,5 milyar liraya yakın bir tarımsal destekleme verdik. 2019 yılında sadece bir önceki yılda 630 milyon liraya yakın bir destekleme gerçekleştirdik. Ama burada şöyle bir durum var. Bey, bunu da ifade etmek lazım. İzmir'de bu üretimi yapan çiftçi sayımız yaklaşık 146 bin civarında. 146 bin aileden oluşuyor. Bizim tarımsal evet. desteklemelerimizin neredeyse tamamı bir ÇKS sistemimiz var. Çiftçi kayıt sistemi dediğimiz bakanlık sistemine dahil olanlar üzerinden tarımsal destekleme yapabiliyoruz. Bu 146 bin çiftçi ailesinin ÇKS sistemine 50 bin tanesi yaklaşık kayıtlı. Dolayısıyla ben üreticilerimize diyoruz ki KKS sistemimize maksimum düzeyde bir kayıtlık oranı yakalayalım. Biz 2019 yılında 630 milyon vermiş olduğumuz destekleme 50 bin çiftçimiz üzerinden değerlendirme yapılırken eğer KKS'ye kayıtlık oranımız yüksek olsaydı bu sefer biz 150 bin çiftçi üzerinden destekleme yapacaktık, değerlendirme yapacaktık. Dolayısıyla evet Tarım Bakanlığı olarak tarımsal destekleme anlamında 20 yıldır izlemiş olduğumuz bir politikamız var. Ciddi ciddi de destekler yapıyoruz ama... Bütün üreticilerimizin maksimum düzeyde yararlanmasını istiyoruz. Neden istiyoruz? Ya gerçekten baktığımız zaman İzmir 4,5 milyon nüfusa sahip bir şehir Mehmet hı hı. Ama üretim yapan 150 bine yakın bir çiftçi ailesi var. 150 bin çiftçi ailesi 4,5 milyon nüfusun yanında bir damla gibi görünüyor. Bir ufak bir, bir, bir, bir, bir lokasyon görünüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Eğer 146 bin çiftçi ailesi üretim yapmazsa 4,5 milyon vatandaşımızın beslenmesi Sıkıntıya düşer Ve bunu siz de şahit oldunuz ki Pandemi döneminde özellikle koronavirüs döneminde Tarımın, üretimin Üreticinin, çiftçinin, gıdanın Ne kadar önemli olduğunu Hatta ve hatta her şeyden daha önemli olduğunu Net bir şekilde ülke olarak Komple gördük Çok doğru. Dolayısıyla dolayısıyla bu üreticilerimize Evet biz bakanlık olarak İl müdürlüğü olarak, ilçe müdürlüklerimiz olarak Gerekli desteği her zaman veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Ama üreticilerimizin de bu vermiş olduğumuz desteklerden maksimum düzeyde yararlanmaları için özellikle bizim çiftçi kayıt sistemimize dahil olmaları gerekiyor. Bunun bir faydası daha var, onu da ifade etmekte fayda var Mehmet Bey. Tabii. Son, son zamanlarda biliyorsunuz meteorolojik olaylar anlık değişim göstermeye başladılar. İklimler gerçekten değişti. Ve tarım %50'si %60'ı doğal şartlara, doğal şartlarına İklimsel şartlara bağlı bir sektördür. Yani kontrolünü bizim yapamadığımız bir sektördür. Yarın öbür gün herhangi bir doğal afetle karşılaştıkları zaman üreticilerimiz mağdur olmamaları adına, özellikle bakanlığımızın yine desteklemeleri içerisinde olan Tarsim Sigortaları Havuzu içerisine hem üretim ürünlerini hem üretim alanlarını kaydettirmeleri de çok önem arz etmektedir. Bunu yapabilmeleri için de ÇKS sistemine kayıt olmaları gerekiyor. Dolayısıyla ÇKS sistemine kayıtlı olmak üreticimizin her türlü menfaat nedir? Bu üreticilerimiz hem ellerinin emeklerinin karşılığını almış olurlar hem de bizim desteklemelerimizden faydalanmış olurlar. Tarımsal üretimimize gelince Mehmet Bey onu da tekrar açmakta fayda görüyoruz. Şimdi 3.6 milyon dönüm üzerinde bir tarımsal üretimimiz var. Biz bu üretim üzerinde gerçekten üretimin her türlü çeşitliliğini ve yeter miktarda üretimini yapıyoruz. Ama İzmir ölçeğinde değerlendirdiğimiz zaman İzmir'i Türkiye'mizin 81 ili içerisinde ön plana çıkartan sadece İzmir'de özdeşleşmiş olan ürünlerimiz var ve biz bunlarla da gurur duyuyoruz. Mesela 2020 yılında ve 2021 yılındaki hedeflerimizden bir tanesi bu ilin topraklarına ait olan bu ilin coğrafyasıyla adaptasyon noktasında herhangi bir sıkıntı sorun yaşamamış olan adepte olmuş ürünlerin coğrafi işaretlerini de almak istiyoruz ki bu ürünlere katma değer sağlamak istiyoruz. Bunlar neler? Mesela Enginar, bütün ülkenin bilmiş olduğu ve İzmir'de özellikle Urla, Seferihisar, Çeşme bölgesiyle özdeşleşmiş olan, Türkiye'nin birinci sırasında olan bir ürünümüzdür. Dış mekan süs bitkilerimizine Türkiye'nin birincisi olan ürünlerimizdendir. Silajlık mısır dediğimiz gerçekten hayvancılığın önümdeki girdilerin en önemli kaynaklarından bir tanesi olan silajlık mısır noktasında da 3 milyon tonluk bir üretimle, Türkiye birincisi olan bir şehrimizdir. Hiç görünmez ama turşulu kıyar dediğimiz salçalık domates dediğimiz, dediğimiz ürünlerde de örneğin domateste bir milyon tona yakın bir üretimimizde Türkiye'nin lokomotif olan şehirlerindendir. Şunu da ifade etmekte fayda var Mehmet Bey. Tarımın ve tarımsal sanayinin 81 ilin içerisinde özellikle tarımsal sanayi noktasında en gelişmişlik gösteren illerinden bir tanesidir İzmir. Büyük bir potansiyeldir. Ülkemiz ve bu coğrafya üzerinde yaşayan bütün insanlarımız için çok büyük bir şans. Ama bu şansın ötesinde bu pandemi döneminde bir şey daha öğrendik Mehmet Bey. Onu da ifade etmekte fayda Tabii. var. Tabii. Bizim evet tarımsal üretimimizi artırmamız gerekiyor. Tarımsal üretimimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Çiftçimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Ama asıl önemli olan tarım arazilerimizi de korumamız gerekiyor. Dolayısıyla... Bu pandemi döneminde insanlarımız, vatandaşlarımız hep bir doğaya özlem, doğaya kaçış, doğayla iç içe yaşamak gibi böyle bir e, hedef verildiler kendilerine. Ama bu hedeflerini gerçekleştirirken ben bütün vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Lütfen ama lütfen tarım arazilerimizi işgal etmeyelim, amacına uygun olmayan şekillerde kullanmayalım. Çünkü tarımsal üretimimizin devam etmesi için bizim tarım arazilerimize çok ihtiyacımız var Mehmet Bey. Doğru. Şimdi cumartesi buluşmaları adı altında bir uygulamanız var. Bu uygulama ne zamandır devam ediyor? İzmir'e özel mi? içeriği ve kapsama hakkında bilgi verir misiniz? Çiftlerimize ne gibi katkılar sunuyor? Şöyle Mehmet Bey. Biliyorsunuz devlet memurluğunda mesai sabah 8.30'da başlar, akşam 5.30'da biter. Ama çiftçinin mesaisi hiçbir zaman 8.30'da başlayıp 5.30'da bitmez. Çiftçimizin mesaisi güneş doğarken başlar, neredeyse gün batımına kadar devam eder. Doğru. Ve ve cumartesi pazar da yoktur çiftçimizin. Hı hı. Haftanın yedi günü çiftçimiz üretim yapmak zorunda. Eğer bizler çiftçimizin müdürlüğü, çiftçimizin yanında olmak gibi bir hedefi olan kurumlarsak, ziraat mühendislerimiz olsun, veteriner hekimlerimiz olsun, o zaman biz üreticimizin yanında mesai saatleri dışında da olmak zorundayız. Dolayısıyla İzmir ölçeğinde bizim yapmış olduğumuz bir çalışmadır bu. Sadece İzmir'de uygulanmaktadır. Diğer illerimiz de inşallah bize örnek alır bunu uygularlar. Cumartesi buluşmaları adı altında bizzat ben kendim katılmış olduğum her ilçemize cumartesi bir gezi bir program yapıyoruz. Cumartesi sabah 8-9'da başladığımız programımıza o ilçenin işletmelerini ziyaret ediyoruz. En nihayetinde o ilçenin köy mahallelerindeki mahallelerindeki köy kahvelerine gidiyoruz. Üreticilerimizle oturuyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz, sorunlarınızı dinliyoruz. Anında çözebildiğimiz sorunları anında çözüyoruz. Çözemediklerimizi de geldiğimiz zaman dersimize çalışıp geri dönüyoruz. Hı hı. Başka yerlere iletmemiz gereken sorunları varsa o sorunları da başka yerlere iletmiş oluyoruz. Böyle bir çalışma sistemimiz var. Aşağı yukarı bu pandemi süreci içerisinde başlamıştık biz bu çalışmaya. Devam ettiriyoruz. İzmir'imizin 30 ilçesi var. 30 ilçemizin tamamını bu şekilde bir planlama yaparak 30 haftaya içerisinde Böyle bir cumartesi buluşmaları adı ziyaret etmeyi planlıyoruz. Çok güzel. Bir de şimdi kadın çiftçilerimize yönelik bir ipek böceği yetiştiriciliğinin yeniden canlandırma projesi de var galiba. Biraz da bu projeden bahseder misiniz? Hangi aşamada? Aslında Mehmet Bey şöyle e, biz hep baktığımız zaman çiftçiliğe erkek üreticilerimiz ön plana çıkıyor. Hı hı. Ama, ama gerçekten o arazilerin İçerisinde kadınlarımızın El emeği, emekleri O kadar çok ki anlatamam Neredeyse adeta tarlada birebir Çalışan, ahırlarda Ahırlarda birebir hayvanları yemleyen Bakan hep kadın üreticilerimizdir Dolayısıyla bu sektörde kadın Üreticilerimizi hem onur etmek Hem de daha ön plana çıkartmak Adına biz sadece İpek ile ilgili değil Birçok konuda ayrıcalık, farkındalık Onlara pozitif ayrımcılık gösteriyoruz Hatta ve hatta Bakanlığımızın yapmış olduğu bazı desteklemelerle neyse, kadın üreticilerimiz müracaat ettikleri zaman ekstra artı puanlar verdiğimiz destekleme modellerimiz bile vardı. Bu kapsamda biz de ilimizde aslında var olan geçmişten beri var olan ödemiş bölgesindeki bir mahallemizde 14 kadın çiftçimizin gönüllü kadın çiftçimizin eğitimi sonucunda Bakanlığımız, ödemiş belediyemiz, ödemiş kaymakamlığımızla il müdürlüğümüz ortaklaşa bir proje gerçekleştirdik. 2019'unda yapmış olduğumuz 14 kadın üreticimizle beraber, Koza Birlik de bunun içerisinde, bir itek Böce'yi yetiştiriciliği projesi başlattık. Ve hasadını beraber yaptık, bakımını beraber yaptık. Hasatında şunu gördük Mehmet Bey, Türkiye ortalamasının üstünde bir verim elde ettik. 14 tane kadın çiftçimizin göstermiş olduğu bu başarı hem Ödemiş ilçemizdeki, hem de Ödemiş ilçemizde komşu olan Kiraz Beydağ ilçemizdeki, Kadın üreticilerimizi de heveslendirdi. Bu sefer onlar da dediler ki bu projelerin içerisine biz de entegre olmak istiyoruz. Biliyorsunuz ipek böcekçiliği dutla, dut yaprağıyla beslenen bir böcektir. Hemen Orman Bölge Müdürlüğümüzle irtibat kurduk. O bölgede dut ormanları oluşturduk. Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz şimdi. O bölgede 100 evet. yıl önce, 50 yıl önce, 60 yıl önce var olan ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmanın sevincini Kadın üreticilerimize artı bir katma değer gelir sağlayacak olan bir üretimi sektörü açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel. Peki şimdi e, bu projeden önemli getiri de bekliyorsunuz galiba değil mi? Tabii tabii. Şimdi şöyle Türkiye ortalamasının üstünde neredeyse kutu başı 47 kilogram gibi bir verim elde ettik. Bunun karşılığında 14 çiftçimize 22 bin liraya yakın bir gelir sağlandı. Bu bizim vermiş olduğumuz desteklemelerin haricindeki gelirdir Mehmet Bey. Peki şimdi e, teknoloji günümüzde bayağı bir hayatımızın içinde artık. Herkes bir tıkla bilgiye kolayca erişebiliyor. İzmir ilimizde sizi sosyal medya üzerinden takip etmek isteyen e, dinleyenlerimiz, çiftçilerimiz e, başta olmak üzere neler e, söyleyebilirsiniz vatandaşlarımıza? O hesaplarınızı paylaşabilir misiniz sosyal medya hesaplarınızı? Tabii, tabii. Şöyle Mehmet Bey, artık iletişim teknikleri, iletişim kanalları değişti biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Evet. Eskiden yüz yüze eğitimler yapardık. Özellikle tarım teşkilatı mahallelere gidip, mahallelerde çiftçileri toplayıp, o toplantılarla çiftçilere bilgiyi, beceriyi, teknolojiyi, yenilikleri anlatmaya çalışırdık. Ama şimdi hem bu pandemi de biraz vesile oldu. Biz uzaktan eğitim, uzaktan toplantı, uzaktan iletişim demiş olduk dediğimiz, bu artık son zamanlarda da gerçekten e, toplumun her kesimi tarafından yaygın olarak kullanılan sosyal medya hesapları üzerinden çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mesela İzmir İl Müdürlüğümüze ait Facebook sayfasında her öğlen saat 12.30'da Mehmet Bey, öğlen molası adı altında bir canlı yayın yapıyoruz. Çok güzel 20 evet. Dakika, tabii 20 dakika süren bu canlı yayınımızda o günün gündemine ait konulardan, belirlemiş olduğumuz konulardan üreticilerimizin maksimum üzerde, düzeyde yaralanmalarını, faydalanmalarını hatta katkı sunarak soru sormalarını sağlayabildikleri bir program. Instagram üzerinden yine İzmir İl Tarım Müdürlüğümüze ait olan e, Instagram hesabımızdan yapmış olduğumuz özellikle teknik paylaşımlı fotoğraflarımızı, Twitter üzerinden yine İzmir İl Tarım Müdürlüğümüze ait olan İzmir Tarım, et İzmir Tarım e, uzantılı hesabımızdan yine üreticilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Mehmet Bey, Son olarak toparlamamız son. gerekiyor. Bir cümleyle bitirebiliriz isterseniz. Tabii, tabii. As aslında son zamanlarda biliyorsunuz teknoloji o kadar gelişti ki teknolojiyle tarımı entegre etme adına da gerçekten son iki yıldır Sayın Bakanımızın öncülüğünde bakanlığımız hem de çiftçilerimiz teknolojik anlamda bir devrim yaşıyorlar. Dijital tarım pazarının oluşturulması, çiftçilerin birçok hizmete e-devlet üzerinden ulaşabilmeleri hep bunlar bunların bir göstergesidir. Evet. Dolayısıyla maalesef günümüzün şartlarına uyum sağlamak kaydıyla artık biliyorsunuz sokağa çıkamıyoruz hı hı. maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz dolayısıyla bu kısıtlı hayatın içerisinde biz üreticilerimize birebir olmasak bile her dijital platform üzerinden her sosyal platform üzerinden ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Üreticilerimizle bizleri takip etmelerini söylemiş olduğumuz bilgilerden, tekniklerden yararlanmalarını bunun ötesinden öğretmek evet son olarak da bütün üreticilerimize ve bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler ve bereketli günler diliyorum. Çok teşekkürler efendim yayınımıza katkınız ve değerli bilgiler için iyi çalışmalar diliyorum. Kolay ben gelsin size. ederim. iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ teşekkürler sağ olun. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mustafa Özen hattımızdaydı. Almaydı ellerini kınasın Şu dönenler bizim köyün obası Almaydı ellerini kınasın Şu dönenler bizim köyün obası Dönerler bizim köyün obası. Güvercinim Uçar Uçar Yorulur adlı İzmir yöremize ait türküyü TRT Radyo Sanatçılarından Ahmet Günday'ın sesinden dinledik. Programımız yine TRT Radyo Sanatçılarından Zekiye Tunca'nın Segah makamında seslendirdiği bir Türk sanat müziğiyle devam ediyor. Açılır Gonca Gül, yar seni sevse bülbül yar. Hey, hey açılır gonca gül yar, seni sev sev bülbül yar Açılır gonca gül yar seni sevse dülbül yar seni mecnun görseydik düşüp ölmez mi diyar seni mecnun görseydik düşüp ölmez mi diyar kaşların gözlerin sözlerin ne güzel Kaşların, gözlerin sözlerin ne güzel Ceylan gibi, boylusun tiğdan gibi, gelişincey ceylan gibi, boylusun tiğdan gibi. Küçücüktün büyüdün, dillere destan gibi. Küçücüktün büyüdün, dillere destan gibi. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel Hey, seni kırda görmüşler Saçına tel örmüşler. Seni kırda görmüşler Saçına tel örmüşler. Yedi gün düşünmüşler, bana layık görmüşler yedi gün düşmüşler bana layık görmüşler kaşların sözlerin gözlerin ne güzel kaşların gözlerin sözlerin ne güzel kaşların gözlerin sözlerin ne güzel Sevgili dinleyenlerimiz son yıllarda sizce de doğayı ve doğanın bize verdiklerini biraz unutmadık mı? Dünyamızın varoluşundan bugüne dek yerküre üzerinde ne büyük bir değişimi olduğunun farkında mıyız? Doğal ekosistemdeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik daha ne kadar direnç gösterecek? Bu direncin sağlamlaştırılması adına neler yapmalıyız ve doğayla olan ilişkilerimizi nasıl sürdürmeliyiz? Bu sabah ilk konumuz olarak tüm bu sorularla bağlantılı olan permakültür kavramından bahsetmeliyiz. Etmek ve konuyu detaylarıyla açıklamak istiyoruz sizlere. Konuyla ilgili olarak hattımızın diğer ucunda İstanbul Permakültür Kolektifi kurucularından Dilek Yalçın Demiralp var. Dilek Hanım merhaba. Merhaba. E, sizi önce bir tanıyabilir miyiz? Elbette. Ben aslında kimya mühendisiyim. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldum. Ee, daha sonra işletme iktisade enstitüsünü bitirdim ve ardından da tekstil sektöründe yönetici olarak çalışmaya başladım. Ee, uzun süre bu şekilde çalıştıktan sonra ve sosyal denetimde yaptıktan sonra evlenip İngiltere'ye gittim. Altı sene orada yaşadım. Ee, bizim ufaklığın doğumuyla birlikte de Türkiye'ye döndük ee, çünkü belimden bir ameliyat geçirdim hı hı. ve kesin dönüş yapmak zorunda kaldık. Ee, ardından da bizim ufaklık emmedi. Emmeince e, mama vermek zorunda kaldık da ve mamanın içerisinde de soya olunca soya lesitini daha doğrusu da e, şu anda günümüzde zayıf kalmış bir bitki çok aşırı yetiştirilmesinden dolayı zayıf Hı -hı. kalmış bir bitki olunca ilaçsız veya da GDO'suz yetiştirilmesi zor olunca ben çocuğa ne yapıyorum ne veriyorum daha yeni evet. doğmuş bir bebek e, ve hiç kendimi de öyle programlamamıştım hep e, emecek diye programlamıştım. Minnacık bir bebeğe ne yapıyorum sorusuyla. ilk önce yolum slow food fikir sahibi damaklarla kesişti. Ardından da permakültür diye bir şeyin varlığından Hı -hı. haberdar oldum. O denize düştüm bir daha çıkamıyorum. <gülüyor> e, 2009 yılından beri e, evet. permakültür nedir ne yapılır e, diye çalışmalar yapıyorum. Çok derin bir aslında anlayışı, felsefesi olan bir kültür. Ben de biraz okuyunca bu program hazırlığı için fark ettim. Çok da merak ettiğim şeyler var. Şimdi hemen soralım. İstanbul Permakültür Kolektifi'nin kuruluş öyküsü nedir? Önce onu sorayım size. Amaçları, faaliyetleri? Bizim bu anlattığım hikayenin içerisinde e, 2012 yılında permakültür tasarım sertifikası kursu aldım. Ama onun öncesinde de e, yolum daha önce permakültür sertifikası kursuna katılmış olan arkadaşlarla kesişti. Onlar e, Bill Türkiye'ye geldiğinde kurs almışlardı ve böyle bir şey var işte e, permobilist diye de bir şey var. Şehirde permakültür yapabilmek de mümkün. E, Neden nasıldır bir konuşalım mı demişlerdi ve bir toplantı yapıldı. O toplantının içerisinde de o gün e, Permavirüs İstanbul diye bir grup kurduk e, ve İstanbul içerisinde 10 tane permakülatür prensipleriyle çalışan bahçe gerçekleştirdik. Onları yaparken de işte ben kursumu almış oldum. Ardından da o bahçelere ve tasarımlarına devam ettik. Ve ben kursu aldıktan sonra da ilk önce Çocuklarla birlikte çalışmaya başladım. Doğa ve çocuk adı altında bir ders vermeye anaokulunda başladım. ve ee, Fark ettim ki 72 saatlik bir kurs bu. Ne kadar derine inerseniz inin sığmıyor. 72 hı hı. saatte de sığmıyor. Daha farklı bir şeyleri de öğrenmek ve yapmak gerekiyor. Ve 2013 yılında da Seda Ergazi ile birlikte İstanbul Permakültür Kolektifini kurduk. Hem eksik kalan kısımları tamamlayalım istedik. E, hem de İstanbul içerisinde bu konuda faaliyet gösteren başka bir yer kendimiz de bulamadık gidelim öğrenelim e, diye. Ankara'da Çanakkale'de arkadaşlarımız bu çalışmaları yapıyorlardı. Film gösterimleri, işte bu konuyla ilgilenen insanları bir araya getirmek ya da e, bu konuda çalışan insanlarla e, onları davet edip onlarla söyleşi yapmak gibi faaliyetleri vardı ama İstanbul'da yoktu. Bunları gerçekleştirelim istedik ve 2013'te de e, bu işe başladık. Hem Harika. eğitim alıyoruz, hem eğitimi veriyoruz, hem toplantılar yapıyoruz. Ee, olabildiğince bu konudaki insanları şehirde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Peki permakültür kavramından biraz bahsedelim bilmeyenler için tarihçesinden de. Elbette. Ee, permakültürü eğer böyle adıl tanımıyla bakmak hı hı. isterseniz etik temelli, sürdürülebilir yerleşim e, birimlerinin tasarımı, tasarım bilimi. Diyebiliriz. Hı hı. Ee, bunun kapsamı içerisinde Çok geniş bir alan var Çünkü Bulunduğunuz yerde hiçbir şey yokken Sıfırdan bir sistem kuruyorsunuz O sistem kendi kendine çalışıyor Ve üç etik temeli oluyor Temellerden bir tanesi Doğayı korumak Bir tanesi insanı korumak Üçüncüsü de e, elde ettiğiniz Fayda her ne ise Onu sisteme tekrar geri döndürmek ee, bunu bir yandan da e, tanımlarken ihtiyaçların fazlasının paylaşımı nüfus ve tüketime sınır getirme olarak da tanımlayanlar var. Ee, fair share diye geçiyor İngilizcesi. Ee, bu ne yaparsanız yapın bu üç etik ilkeye mutlaka uymanız gerekiyor. Ve sıfırdan bir sistemi kurabildiğiniz gibi var olduğunuz yerde de kendi içinizde değişim dönüşümü de gene bu kapsıyor yani şehirde de mümkün, sadece kırsalda değil. Sadece e, siz isteyin ve bir yerden başlayın. Önemli olan bu. Evet. Peki şimdi ormanlar, sulak alanlar ve bu kapsamda doğa kendi haline bırakıldığında e, sürdürülebilirlik içerisinde yaşamını devam ettiriyor. E, ama insan faktörü bu durumu sekteye uğratıyor, tersine çevirebiliyor hatta o kadar ileri gidip. Doğayla uyum içerisinde nasıl yaşayabiliriz? ilk önce doğadan birisi olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani doğanın içerisindeki diğer canlılar, diğer varlıklar nasıl yaşıyorlarsa o canlılardan biriyiz aslında insanoğlu olarak biz. E, farklı yanımız düşünme kabiliyetimiz ama o düşünme kabiliyetimizi ne yazık ki e, pozitif yönde kullanmak yerine doğanın hakimi gibi düşünüp doğayı yönetmeye kalkıyoruz. Doğa yönetilmeyi istemiyor Çünkü zaten yürüyen bir sistemi var Ve zaten kendi kendini yönetebilme yetisine sahip Sizin de söylediğiniz gibi hı hı. Sadece müdahalelerimizi yaparken Çünkü yapmadan duramıyoruz Öyle de bir huyumuz var O müdahalelerde Doğa nasıl çalışıyor ona bakarsak eğer Normal şartlar altında Biz o ortamda olmasaydık Doğa bunu nasıl yapıyor onu gözlemleyebilirsek eğer Birazcık daha az müdahale ve birazcık daha doğanın içerisinde yaşamayı öğrendiğimizde çok şey değişecek ve doğayı modellediğimizde doğadan olan tasarımlara baktığımızda bunların ne kadar sürdürülebilir olduğunu da zaten görüyoruz. Ee, onlar gibi bir şeyler yaptığımızda bir şeyleri değiştirmeye başlayacağız olumlu yönde bu sefer. Yani hakime olmak yerine doğayla birlikte çalışırsak hı hı. zaten kendiliğinden akıp gidecek olan bir şey var, bir sistem var ortada. Şimdi önce köylerden şehirlere göç ederek alışkanlıklarımızı değiştirdik. Ee, şimdi de özellikle büyük şehirlerden sıkılan insanlar var ve köye özlem diyerek geri dönüş ...peşindeler, köylere, e, kırsada. Bu sefer de şehirlere alıştık şimdi. E, köyden şehire göçte şehirden köye göç arasındaki etki farkını nasıl yorumlarsınız siz? Şehirdeki o tüketime alışan insanoğlu sizce köylere ayak uydurabiliyor mu? Keşke herkes yerinde kalabilse. Böylelikle de e, iki taraf da birbirindeki etkileşimi minimuma indirebilse. Hı hı. Önce... E, Mecburen köylerden şehirlere geldi insanlar. Çünkü köyde yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. E, ellerindeki toprağın da değerini ma maalesef ki bilemediler. Hep işte sigortalı bir iş peşinde veyahut da başka bir şeyin peşinde şehirlere geldiler. Şehirlerin dokusu bozuldu. Bunun için çok eleştiri aldılar. E, ardından da şimdi tam tersi oluyor. E, şehirli köye gidiyor. Bu sefer de e, köyde şehir, e, şehirde köylü nasıl... Yatsındıysa aynı şekilde e, şehirli de köyde e, yatsınıyor farkında olmadan e, bir şeyler yapıyor ve köy çevresi de o, onun o yaptıklarını beğenmiyor. Diğer taraftan da şehirli alışkanlıklarını ne yazık ki köylere götürüyor. Hı. E, şehirde oturduğu koltuk takımında oturmak istiyor. Şehirde kullandığı televizyonu orada kullanmak istiyor. Şehirdeki bulaşık makinesini, çamaşır makinesini, buzdolabını orada kullanmak istiyor. Ve e, bu götürdüğü şeyler oranın alt dokusunu, yapısını değiştiriyor. İşte e, köyde ne güzel tel dolaplar varken, hala sürdürebilen yerler varken, birden de tel dolaplar değişiyor, birden enerji tüketimi artıyor. E, bu şekilde de köyler şehirleşmeye başlıyor. Ve oradaki e, o özendiğimiz, Ay bu var diye gittiğimiz köyler birdenbire... Bütün doğallık bozuluyor değil mi? Birdenbire evet. şehirde oturduğumuz yerden hiçbir farkı olmayan yere dönüşüyor. Ben köye gittiğim zaman orada sedirde oturmak istiyorum evet. mesela. Oranın havasını dokusunu koklamak istiyorum mesela. Ama Köye o şehri alışan insan istiyorum. o konforunu da herhalde bırakamıyor, vazgeçemiyor değil mi? Nereye giderse gitsin bir şekilde onları herhalde. Aynen bu sefer oradaki insanlar diyorlar ki işte şehirli bunu yapıyorsa ben niye bunu yapmayayım? Hmm. Koltuk takımlarını değiştiriyorlar. Sedirden şehirlinin kullandığı koltuk takımlarına geçiyorlar. Elinde birazcık parası olduğunda o da o hayata özeniyor. Halbuki özenilecek bir anıyor Yani şehirli o hayatı özendiği için oraya geliyor. Onlar da evet. onlarınkine özeniyor. Dolayısıyla oradaki yapı, doku her şey değişiyor. Ben köye gittiğimde köy ekmeği yemek istiyorum ama köyde ekmek yapan kimse kalmamış, maya hmm. kalmamış veyahut da yoğurdunu sürdüren kimse kalmamış. Herkes gidip bakkaldan hatta ve hatta günümüzde köylerde açılan marketlerden almaya çalışıyor kendi yapısını, kendi dokusunu değiştiriyor. E tabii şimdi o, bir de bu zincir marketler oluyor. her yere açıldı haliyle, e şimdi erişim de kolay, fiyatlarda biraz uygun olduğunda evde üretme zahmeti yerine oradan almaya tercih ediyorlar, değil mi? Evet, bu arada ben köye gittiğimde köy ekmeği yemek istiyorum dedim ama ben de istemiyordum. Yani ben de o alışkanlıklarımı kolay kolay vazgeçemedim, kolay kolay hmm. değiştiremedim. İlk başta yediğimde o ekmek bana dokunuyordu ilk başta. Ben de yapsıyordum ama sonrasında bunları fark ettim. Fark ettiğim zaman kendimin ne yaptığımı da fark ettim. Kendi alışkanlıklarımdaki değişimleri zaman içerisinde gözlemlemeye başladım. İnsanların kendini fark ettiği zaman yaptığı şeyler, attığı adımlar da değişiyor. Ve her yerin dokusu kendi halinde kalabilirse de çok daha fazla şey değişecek. Çünkü... Şehirler zaten tüketenler, en çok tüketenler. Köye gittiğiniz zaman köyde atık yok. Çünkü yemeklerden kalanları tavuklar yiyor. Hı hı. Karpuz kesiyorsunuz, karpuzun e, işte kabuklarını alıyorsunuz. E, varsa koyuna keçiye götürüyorsunuz. O Büyük baş hayvanlar da yiyor bunları. Kalmıyor. Büyük baş hayvan varsa ona götürüyorsunuz. Hiçbir şey kalmıyor geriye. Hı hı. Kurumuş ekmekler keza yine öyle. Kurumuş ekmek diye bir şey kalmıyor. Evet. <gülüyor> yani... <gülüyor> Şehirde en fazla kuşlara veriyorsunuz ama kuşlara bile verdiğinizde komşunuzun penceresinde Doğru. atık haline dönüşüyor. Ee, onun için e, birbirinizi yiyorsunuz, komşularla birbirinize giriyorsunuz bu sefer ya da kirletiyor kuş geliyor işte dışkıladığı zaman, gübresini bıraktığı zaman orada sıkıntı oluyor, sorun oluyor. Komşularla problem yaşıyorsunuz ama köyde böyle şeyler yok. Zaten tavuk var. E, tavuk zaten e, bulunduğu bölgeyi dışkılasın, e, oradaki verim artarsın diye de bakıyorsunuz bir yandan. E, gübresini kullanıyorsunuz hmm. çünkü. Aynı şey yine götürdüğünüz o diğer hayvanlar için de geçerli. Onların gübresi çok değerli, onu toprağa kattığınız zaman çok şey değişiyor. Yani bu permakültür kavramını herhalde şehirde uygulamak biraz zor gözüküyor. Yani e, o kadar fazla endüstriyle içe ki insan oldu şehirde. Şimdi son olarak da şunu sorayım ben size. Günümüzde permakültür üretim ve beslenme mümkün mü? Bunun için özellikle şehirlerde az önce bahsettik ama butik üretimler bir çözüm mü? İlk önce şunu söyleyeyim. Şehirde permakültür mümkün. Tamamen sıfırlayamasanız da yaşamınızdaki değişimlere başlayabilmeniz ve kendi üretim şeklinizde ya da evde yaşadığınız şekildeki e, değişimlerle de mümkün Yani elektrik tüketiminizi Şehrin içerisinde de azaltabilirsiniz Kaynağınızı değiştirebilirsiniz e, Kendi bulunduğunuz yerde işte çatınıza güneş paneli Takabilirsiniz Güneş panelini taktığınız zaman Onu kullandığınız pillerin e, Doğaya zararlı olmayanlardan Seçilebilmesini sağlayabilirsiniz Ya da e, Çevrenizdekilerle anlaşıp minik bir tane Rüzgar santrali kurabilirsiniz. Yani minis yalnız orada altını çiziyorum. Çünkü ölçek büyüdükçe her şeyde problem başlıyor. Yani şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarında dahi ölçekle birlikte problem var. Geçen gün e, bir paylaşım gördüm. Üretim yapabileceğimiz e, arazileri tamamen güneş panelleriyle kaplamışlar. Toprağı güneş panelleriyle kaplamak yerine ...şehirde çatıları güneş panelleriyle kaplamak çok daha e, mantıklı bir yaklaşım üzüm, olacak evet, belki de. E, dolayısıyla peki. şehirdeki değişimlerle ufak ufak şehirde kendi kompostumuzu yapabilmemiz mümkün. Yani organik atıklarımızı tekrar toprağa dönüşmesini sağlamak için bir adım atabilmemiz mümkün. Ya da e, kendi kendine yeterliliği sağlayabilmek için evde bir şeyler üretebilmemiz eğer üretemiyorsak da üreten insanları destekleyen tüketici değil de türetici olabilmemiz hmm. mümkün ee, kendimizin bulabildiği alanlarda yani bir sitenin içerisinde yaşıyorsak sitenin bahçesinde e, belki evet. terasta belki e, yakınımızdaki bir bostanda ...üretim yapabilmemiz... ...onları desteklememiz... ...ve oradakilerle birlikte çalışabilmemiz mümkün... ...çok ciddi... Evet, ...katkı sağlamış olur... ...son cümle şey olsun toparlayın lütfen buyurun... ...Sayın Demiralp... Ee, ...butik üretim dediniz... ...illaki butik üretim değil... ...kendi e, camımızın önünde... ...kendi baharat bitkimizi... ...nanemizi, maydanozumuzu yetiştirmek... ...ya da salata bitkimizi yetiştirmek bile... ...bir adım... Evet. ...bir farklılık... ...dolayısıyla... Önce kendimize bakıp ne yapabilirim sorusunu sorup ardından araştırıp konunun derinine birazcık inip ondan sonrasında da adım atabilmek mümkün. Evet. Çok teşekkürler Sayın Demir Alp Yayınımıza konuk olduğunuz için. Saygılar ben sunuyorum görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İstanbul Permakültür Kolektifi kurucularından Dilek Yalçın Demiralp konuğumuzdu. Denizin dibinde haccem demirden evler adlı Burdur yöremize ait türküyü TRT Radyo Sanatçılarından Emine Koç'un sesinden dinledik. Programımız TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğunun seslendirdiği bir şarkı ile devam ediyor. A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim. Amen. dinleyenlerimiz programımızın bu bölümünde size biraz teknoloji bağımlılığı konusundan bahsetmek istiyoruz. Teknolojinin insan hayatına sınırsız faydalar getirdiği aşikar fakat ona bağımlı hale geldiğimizde iş değişiyor ve fayda beklediğimiz cihazlar ruhsal ve bedensel sağlığımıza zarar vermeye başlıyor. Tabii ki hayatta en önemli değerlerimizden biri olan boşa vakit kaybı da cabası. Özellikle internet destekli olan teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bireyin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığı anda yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanıyor. Peki teknoloji bağımlılığının belirtileri neler? Hadi bazı sorular sorarak kısaca bir test yapalım. Teknolojik ürünlerin başındaken yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcıyor musunuz? Uzun süre bilgisayar başında kalmaktan dolayı bel ve sırt ağrısı gibi fiziksel sorunlarınız oluşuyor mu? İnternete girmek için yemek önlerinden ya da daha önemli şeylerden ödün veriyor musunuz? Ya da bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlardan uzak kaldığınızda kendinizi gergin ya da boşlukta mı hissediyorsunuz? Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kaldığınız oluyor mu? İnsanlarla iletişim yönteminiz yüz yüze değil de genellikle internet üzerinden mi? Bu soruların tümüne ya da çoğunluğuna cevabınız evetse üzülerek belirtmek gerekir ki sizde bir teknoloji bağımlısı olmuşsunuz demektir. Bu bağımlılık sizde bir süre sonra gözlerde yanma, beden duruşunda bozukluk, halsizlik, elde uyuşukluk, boyun kaslarında ağrı ya da halsizlik gibi şikayetleri beraberinde getirecektir. Günümüzde teknoloji yaşamımızın ister bir parçası haline geldi. Onun nimetlerinden en iyi şekilde yararlanarak kendimize sosyal medyalarda değil de sosyal alanlarda zaman ayırırsak hayatında daha değerli bir hal aldığını göreceksiniz. Biz de sizlere günaydın Türkiye ekibi olarak teknoloji bağımlılığını bir kenara bırakıp sizi gerçekten seven ve her an yanınızda olan dostlarınıza, ailenize, çocuklarınıza bağımlı olun diyoruz efendim. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizleri geçmişe götürmek ve hepinize o günlerin güzel hatıralarını yaşatmak istiyoruz. 1994 senesinde Beni Hatırlarsan adıyla çıkarmış olduğu albümünden unutulmaz bir şarkısını Jale söylüyor. Gel güzelim gel. Günaydın Türkiye'de bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Bizler Harun Sarı, Hayrettin Özdemir ve ben Mehmet Çelik Yay. Sevdiklerinizle keyifli bir gün geçirmenizi, sağlıkla kalmanızı diliyor ve sizlere bugünlük veda ediyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Hoşçakalın. Türkiye, Türkiye.